Selamün aleyküm arkadaşlar. Haftalık sunumlarımızdan Hazreti Rasul'ün örnekliği çerçevesinde sunduğumuz sunumun 23.'sünü sunacağız bugün inşallah. Bugün önceki haftalardan devam ettiğimiz Salatı İkame'nin 6. bölümünü sunacağız. Bugün Salatı İkame'nin 6. bölümünde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 kendi kendine yalvararak ve ürpererek yüksek olmayan bir sesle sabah akşam Rabbine tesbih et. Gafillerden olma. Taha Suresi'nin 130. ayetinde ise mealen sen onların söylediklerine sabret. Güneşin doğmasından önce de batmasından önce de Rabbini övgüyle tesbih et. Gecenin bir kısım saatleriyle Gündüzün etrafında da tesbih et ki, sen Allah'tan hoşnut olasın. İsra suresinin 78-79. ayetlerine mealen, salatı ikame et. Gündüzün güneş dönüp gecenin karanlığı bastırıncaya kadar, bir de sabah, çünkü sabah şahitlidir. Gecenin bir kısmında uyanarak sana mahsus bir nafile olmak üzere gece ibadeti yap ki, Rabbinin seni övgüye değer bir makama göndereceğini umabilirsin. İsra suresinin 110. ayetinde ise mealen, De ki, ister Allah deyin, ister Rahman deyin, hangisini deseniz olur. Çünkü en güzel isimler ona hastır. Salatında yüksek sesle okuma, onda sesini de fazla kısma. İkisinin arası bir yol tut. Hud suresinin 114. ayetinde mealen, gündüzün iki ucunda, gecenin de ilk saatlerinde salatı ikamet. ikame et. Çünkü iyilikler, kötülükleri giderir. Bu, öğüt almak isteyenlere bir hatırlatmadır. Enam suresinin 52. ayetinde mealen, Rablerinin rızasını isteyerek sabah akşam ona yalvaranları kovma.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 kötü arzularına uymuş ve işi gücü aşırlık olan kimseye boyun etti. Rum suresinin 17-18. ayetinde mealen, Haydi siz akşama ulaştığınızda, sabaha kavuştuğunuzda, gündüzün sonunda ve öğle vaktine eriştiğinizde, Allah'ı tesbih edin ki göklerde ve yerde hamd ona mahsut Bakara suresinin 238. ayetinde mealen, Allah'a saygı ve bağlılık içinde salatınızı koruyun, salatı vustanıza dikkat edin. Allah Zekeriya'ya bir oğul müjdeledi. Bunun üzerine Alimran i̇mran suresinin 41. ayetinde mealen şöyle denilir: Zekeriya, Rabbim bana bir alamet göster dedi. Allah buyurdu ki, senin için alamet insanlara üç gün işaretten başka söz söylememendir. Ayrıca Rabbini çok an sabah akşam tesbih et. Rad Suresinin 15. ayetinde mealen, göklerde ve yerde bulunanlar da, onların gölgeleri de sabah akşam ister istemez sadece Allah'a secde ederler. Nur Suresinin 36. ayetinde mealen, bir takım evlerde Allah'ın yüceltilmesine ve işlerinde isminin alınmasına izin verilmiştir. Orada sabah akşam Allah'a tesbih ederler. Nur Suresinin 58. ayetinde mealen, ey mü'minler! Ellerinizin altında bulunan ve içinizden henüz ergenlik çağına girmemiş olanlar sabah salatından önce öğleyin soyunduğunuz vakit ve yatsı namazından sonra sizden üç defa izin istesinler. Bunlar uygunsuz bulunabileceğiniz üç vakittir. Bu vakitlerin dışında ne sizin için ne de onlar için bir mahsur yoktur. Birbirinizin yanına girip çıkabilirsiniz. İşte Allah ayetleri size böyle açıklar. Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Arka arkaya birçok ayet okuduk. Bu ayetlerin özetinden neler çıkarabiliriz? Birincisi, bu ayetlere meal verenler, ayetleri tefsir edenler, ayetlerde geçen salat, salli, tesbih, sucud, yani secde kelimelerine namaz anlamı vermişlerdir. Ayetlerin orijinalindeki kelimeleri buraya aldık ki, Okuyucular namaz olarak çevrilen kelimelerin Aslında görsünler. İkincisi, salat, salli, tesbih, sucud kelimelerinin açılımlarında belirli vakitler işlenmiştir. Sözü geçen ayetleri, yani salli, tesbih, sucud kelimelerini salat bağlamında alırsak, belirli vakitler içinde işlenen salatın, salat kavramının diğer anlamlarında anlamsızlaşacaktır. Yaptığımız çalışmada salatı ikame etmeye verilen diğer anlamları incelersek, mesela destek, zihinsel ve mali destek, bu tür desteklerin vakitlere göre ayarlanması saçmalık olur. Zira zihinsel desteğin asla belli bir vakti olmaz. Kim kime zihinsel destek yapacaksa, ihtiyaç duyulduğunda destek yapması esastır. Maddi destekler de öyledir. Allah maddi ve manevi desteklerde, bulunun diyorsa, mümin Allah bunu vakitlerle sınırlandırdığı diyemez. Ben sabah, akşam, gece öğle ikindi dışında desteklerde bulunmuyorum diyemez. Onun için kişinin ayete göre her gün belirli vakitlerde bu desteği demesi anlamsızlaşır. Dua etmek veya Allah'a karşı gelmekten sakınmak gibi konuların da vakitlisi olmaz. Çünkü insan her an her zaman dua edebilir, ve her zaman da Allah'a karşı gelmekten sakınmak zorundadır zaten. Mümin olmanın temel kuralı budur. Salatı ikame etmenin vakitlisi ancak belirli bir yerde, belirli bir biçimde olabilir. İşte salat konusunda Allah belirli yerde, belirli biçimde bir ibadetten söz ederken, kişi veya kişilerin birlikte Allah'ın huzurunda belirlenmiş kurallara göre Allah'a ibadet etmelerini belirtmektedir. Mesela Cuma suresinin 11. ayetinde işaret edilen salat, mescidde verilen hutbedir. Müşriklerin Kabe'de yaptıkları ıslık çalmak, el çırpmak, bunu nerede belirtiyordu? Enfal suresinin 35. ayetinde salat olarak ifade etmiştir. Salat-ı ile ilgili olarak salat emrini okuyan, Açıklayan ve uygulayan Allah'ın Resulü Muhammed'in salatı namaz formu biçiminde uyguladığına ilişkin tarihi veriler vardır. Bu tarihi verilerin Resulün vefatından sonraki uydurmalar olduğunu iddia etmek gülüştür. Zira tarihi kayıtların bazıları Resul zamanından itibaren yazılı olarak aktarılırken nesilden nesile eğitimle devredilen bir yaşam biçimidir. Bazılarının namaz formundaki salatı ikamenin Emeviler devrinde uydurulan bir ibadet biçimi iddiası temelden tarihi olarak yanlıştır. Böyle bir iddianın tarihi belgesi de yoktur. Aksine Emevi karşıtları olan Ehl-i Şia ve Ehl-i Sünnet'in kaynaklarından gelen tarihi belgeler onların salatı namaz formunda anladıkları hükmettiklerine ilişkindir. Mezhepler tarihini bilmeyenlerin karşısında Ehli Sünnet'in Emevi dini olduğunu iddia edenler, mezhepler tarihini saptırmaktadırlar. Kaldı ki Emevilere yıkıp Abbasileri, Abbasi devletini kuran toplum Ehli Sünnet ve Ehli Şia taraftarlarıdır. Onların Emeviye karşı isyanlarının başında gelen şey, siyasi iktidarı haksız elde ettikleri, yaşamlarında İslam'ı uygulamadıklarıdır. Emevilere karşı çıkanlar aynı zamanda Emevi halifelerinin bazılarını namaz kılmamakla, şarap içmekle, zina etmekle suçlamışlardır. Üçüncüsü ayetlerde sayılan vakitler vardır. Sabah, öğle, gün sonu, akşam, gece. Bu vakitler bugün namaz vakitleri olarak bilinmektedir. Verdiğimiz ayetlerde vakitler sayılırken salat, Salli, tesbih, sucud ifadelerinin ayetlerde kullanılması ilk anda kafayı karıştırmaktadır. Ancak bu ayetlerle ilgili Resul'ün hayata geçiriş biçimindeki bilgiler, yani ayetlerdeki salatın, sallinin, tesbihin, sucudun namaz formunda uygulandığına yöneliktir. Her toplum, her kültür, sabah, öğle, gün, sonu, akşam, gece ibadetleri ifadelerinin somutlaşmasında aynı saatleri, belirlemiş olmayabilir. Nitekim farklı yörelerde varlık haline gelen Müslümanların ürettiği mezheplerde de vakitlerin zaman dilimindeki yerleşimleri aynı değildir. Özellikle gecenin bitip sabahın başladığı an, sabahın bitip öğlenin başladığı an, öğlenin bitip ikindinin başladığı an, ikindinin bitip akşamın başladığı an, akşamın bitip yatsının başladığı an tartışmalarında birlik yoktur. Çünkü bu Gün tayini, vakit tayini, daha doğrusu sabah, akşam, öğle, ikindi, yatsı gibi ve gece gibi tabirlerin her toplumdaki zaman dilimi anlayışı farklı olabilmektedir. Nitekim işte Yemenli fakihler, Medineli fakihler, Kufeli fakihler, Şanlı fakihler, İranlı Türk fakihler veya işte Mısırlı fakihler kendi yörelerinin algılarına göre bu zaman dilimlerini tespit etmişlerdir. Onun için zaten bugün Müslümanların bu vakitlerle ilgili fıkıhta var olan tartışmalarının kaynağı budur. Yani toplumsal algıdan kaynaklanır. Bu tür görüşleri ileri sürenler farklı yörelere, farklı kültürlere aittir. Bu tür vakit belirlemeleri dinsel temadan uzak toplumların tarihsel anlayışlarına, tarihsel temalarına aittir. Eğer 1400 yıllık tarihi birikimi esas alırsak, Sözü edilen vakitler namaz formundaki salat-ı ikamenin vakitleridir. Ancak ayetlerde direkt salatın ikamesine yönelik bir belirleme net değildir. Bu nedenle günümüzde siyer, hadis kültürünü reddeden, din bilgilerini sadece Kur'an olarak alanların salat-ı ikamenin veya ayetlerde sözü edilen vakitlerin namazla ilgisi olmadığını ifade etmeleri normaldir sabah-akşam ifadesinden, bütün günü kapsayan bir ibadetin anlaşılacağı, geceden sabaha ifadesinden de, bütün akşamdan sabaha kapsayan bir ibadetin anlaşılacağı ifade edilmektedir bir yoruma göre. Yani, baştan sona derken, bütün günleri kapsayan, sabahtan akşama, akşamdan sabaha kadar ifadeleriyle sürekliliğin esas olduğunu iddia edenler vardır. Mantık olarak, doğru gibi görünse de, Allah'ın diğer ayetlerinde, İnsanın ticaret ve dünya nimetleri kazanmak için belirli vakitler harcayacağı, yemek, içmek, dinlenmek, uyumak gibi belirli vakitler ayıracağı belirlenince 24 saati kapsayan bir ibadet çeşidinin olmayacağı anlaşılmaktadır. Özellikle salatı vusla ifadesine anlam veren klasik kültürün orta namazına karşılık salata namaz formundaki ibadet anlamına vermeyenlerin verdiği anlamlar salatı vusla anlamıyla Özdeşleşmez. Usta orta demek. Salatı ustayı orta namaz olarak çevirmektedirler klasik katında. Diğer anlamlara baktığımızda duanın ortası olmaz. Örnekleyelim. Dua gönülden gelen bir şeydir. Hani belki Rabbinizden isteklerinizde ölçülü davrananın anlamı verilebilir ama bu du yani orta dua tabiri estetik durum Allah'a karşı gelmekten sakınmak destek vermek, zihinsel ve mali desteklerde bulunmak gibi algılarda ortayı bulmak sözsel olarak ifade edilse bile, bu tür tanımlar ayetlerin indirildiği döneme ait olmadığı için salat ile hiçbir ilgisi yoktur. Çünkü bu tür tanımlar günümüzde ileri sürülmüş, tanımlardan ibarettir, tarihi gerçeklerle hiçbir alakası yoktur. Dördüncüsü, ayetlerde geçen salat, salli, tesbih, sucud, salavat, tusalli kelimelerindeki Sal ifadesinden giderek hepsini selat kelimesinin anlamıyla birleştirme gibi bir mantık hatası yapmak olurlar. Aslında böyle bir mantığın geçerli yoktur. Çünkü Allah bu ayetleri veya bu ifadeleri değişik ayetlerde, değişik zamanlarda, değişik şekillerde kullanmıştır. Kullandığı anlamları da o cümle içerisinde farklı anlamlarıyla ortaya çıkmıştır. Bu kelimelerin geçtiği ayetlerin öncesindeki Ayetler, öncesindeki konu, sonrasındaki ayetler ve sonrasındaki konu birlikte mitala edildiği zaman, buradaki kelimelerin farklı anlamlarda algılanması gerektiği ortaya çıkacaktır. Bunun yanında bir kelimenin içindeki belli bir özde bulunması, mesela burada işte salat, salli, tesbih, sucu, salavat, tusalli kelimelerindeki özellikle salat, salli, Salavat ve tusalli kelimelerinde bulunan sal kelimesinin kökünden giderek aynı anlamlara çekilmesini ortaya koymak doğru olmaması gerekir. Mesela ülkemizde konuşulan bir kelimenin örnek olarak ele alırsak, mer kelimesi örnekleyelim, mer hecesiyle başlayan sözcükler üretelim. Mesela ne diyoruz? Mermer, mercimek, merkep, mercek, mersin. Mersiye, merdane, merhale, merityen, merkez, merzifon, merhaba gibi kelimelerin ilk üç harfi mer ile başladığı düşüncesiyle mer kökünden gelir. Öyleyse bütün bu kelimeler aynı manaya gelir diyebilir miyiz? Yani böyle bir mantık olabilir mi? Onun için salat, salli, salavat ve tusalli kelimelerinde sal kelimesi var diye köken olarak, öz olarak bunların hepsi aynı anlama gelir ifadesi kullanılmaz çünkü hiçbir dilde bu tür bir mantık hatasına düşünülemez çünkü kelimelerin özellikleri cümle işlerinde yeni anlamlar kazanmış olabilir yeni anlamlarla belli bir plan doğrultusunda o kelimeler yeni ifadeler kazanmış olabilir ama aynı kelimenin içerisindeki aynı heceler bulunmuş olabilir ne yazık ki bu tür kelimelere namaz diyenler de destek diyenler de aynı hataya düşmektedirler yani Meal ve çevirilerde bu kelimeler geçtiği zaman hemen namaz kelimesiyle, hemen destek kelimesiyle veya hemen bir başka kelimeyle çevirenler hataya düşmektedirler. Konu içerisinde ayetin gidişatından, yani siyak ve sibakından ve o konu içindeki gidişatından, suredeki anlatılan konu içindeki gidişattan o kelimenin hangi anlama gelmesi gerektiğini hesaplamaları gerekiyor temelde. Bunun gibi, mer kelimesi gibi mesela, ilk üç harfi des olan, des olan, bir kelimeyi ele alırsak mesela, des hecesine eklemeler yaparak kelimeler üretsek, destek, desin, destina, desinatör, desem, deseniz, desise bütün bu kelimeler başında des var diye destek anlamına gelmez. Mesela yine, kıl örneğinden gidersek, kıl ile başlayan kelimeler üretirsek kıl, Kılçı, kıllı, kılsız, kılıbı, kılıç, kıl kuyruk, kılcal, kıl kurdu kılı kırk yardı gibi kelimeler. Şimdi bütün bu kelimeler kıl ile başladı diye, aynı kökten geldi diye tek bir anlama mı sahiptir? Birisi böyle bir mantıkla Türkçe'ye sözlük uydursa ne diyeceğiz yani? Oh maşallah çok iyi yapmış mı diyeceğiz yani? Ne yazık ki salat, sali, salavat, salli, asali kelimelerine anlam verenler, Kelimeler içinde sal kökü var diye hepsini aynı çuvala doldurup ya destek kelimesiyle ya da namaz kelimesiyle eşleştirerek hataya düşmüşlerdir. Tesbih, sucud kelimelerine namaz anlamı verenler de namazda sucud, tesbih var diye direkt namazla eşleştirmişlerdir. Böyle şey olabilir mi? Yani tesbih, sucud kelimelerine... Namaz anlamını işte namazda dua ediliyor, namazda tesbih çekiliyor diye namaz anlamı verilebilir mi? Böyle bir şey olabilir mi yani? Hani belki ayetlerdeki bu anlamlardaki sucud etmek yani Allah'a yüceltmek, tesbih etmek yani Allah'ın düzenine uygun davranmak fiilindeki bilgi ve bilinç oluşturmak salat eylemi içinde de vardır denilebilir. Ama asla direkt namaz diye çevrilmemesi gerekir bu tür ayetlerin. Beşincisi Maide suresinin altıncı ayetinde mealen, Ey iman edenler, salatı ikameye kalktığınız zaman, yüzlerinizi dirseklerinize kadar ellerinizi, başlarınızı mesedip, topuklara kadar ayaklarınızı yıkayın, eğer cünüp oldunuz ise boy abs deste alın, hasta yahut yolculuk halinde bulunursanız, yahut biriniz tuvaletten gelirse, yahut da kadınlara dokunmuşsanız ve bu hallerde de Su bulamamışsanız temiz toprakla temim edin de yüzünüzü, ellerinizi onunla mesedin. Allah size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez, fakat sizi ter temiz kılmak ve size nimetini tamamlamak ister. Umulur ki şükredesiniz. Tabi mealen ülkemizde özellikle Hanefi ve Şafii kökeninde topuklara kadar ayaklarınız yıkayın ifadesinde ki ifade buradaki. Ayetin orijinali okuyuş farkından dolayı ayakları meshedin şeklinde de anlaşılmakta ve ehli şia ile eli sünnet arasında bu tür okuyuş farkından dolayı eli sünnet ayakları yıkatırken ehli şia ayakları meshetmektedir. Ama kalıp olarak ayetin aslı değişmemektedir. Ayetteki illa salâtî kelimesini namaz kılmaya kastının zaman diye çevirmişlerdir. Ancak son zamanlardaki pek yaygın olmayan çevirilerde destek vermeye kalktığınız zaman veya zihinsel ve mali destek çıkmaya kalktığınız zaman veya dua edeceğiniz zaman diye çevrilmektedir. Doğrusu, dua veya destekte bulunmak için niçin abdest alınması gerektiği de anlaşılmış değildir. Hani toplum içine çıkmak için desek, zaten toplum içindekiler çirli, pis iseler banyolardan alıp çıkmaktadırlar. Yani kimse... Pis ve kirli bir şekilde topluma girmek istemez zaten, insan içine çıkmak istemez. Ama onların banyo alması veya da işte yıkanıp çıkmaları, duş alıp çıkmaları abdest sayılmaz örnekleyelim bu çerçeveye göre. Onun için gerçekten maddi bir destekli bulunmak veya zihinsel fikri faaliyet yapmak için abdest alınmasının gerekliliği anlamsız gelmektedir. Kişi abdest almadan da zihinsel faaliyetini sürdürebilir. Yine eğer birine maddi bir destek çıkacak kişiler şöyle diyemez. Dur ben bir afdest alıp da geleyim sana öyle yardım edeyim demesi de gerçekten garip ve gülünç olur. Altıncısı Allah Nisa suresinin 102. ayetinde mealen şöyle diyor. Ve sen onların arasında olduğun zaman onlara salatı ikame ettiğin takdirde öyle ki Onların bir kısmı seninle beraber ayakta salata dursun ve silahlarını da alsınlar. Böylece diğerleri secde ettikleri zaman sizin arkanızda olsunlar. Ve salatı ikame etmeyen grup da gelsin, bu şekilde seninle beraber salatlarını ikame etsinler. Koruma tedbirlerinde de silahlarını da alsınlar. Kafirler silahlarınızdan gaflette olmanızı ve böylece sizin üzerinde tek bir hamleyle baskın yapmayı isterler. Ve yağmur sebebiyle size bir güçlük olduysa da veya hasta olduysanız silahlarınızı çıkarmanızda size bir günah yok ve korunma tedbirlerinizi de alın. Muhakkak ki Allah kâfirler için alçaltıcı azap hazırlamıştır denilmektedir. Salat-ı ikame ile ilgili ilginç ayetlerden birisi de budur. Savaş anında nasıl salat-ı ikame edeceklerini anlatmak Ordu parçalara ayrılarak bir kısmı salatı ikam edilecek, salat ikam ederken secdeye varanlar secdeden çıkacak, diğerleri salata başlayacak. Şimdi bu ayetten giderek siz destek, zihinsel ve mali destek, dua veya başka yorumlar yapabilir misiniz? Zaten hepsi savaştalar. Hani bir kısmı geride kalmış olsa neyse, nitekim o ayette var. Zaten başka ayetlerde ilim için geride kalacaklarla söz ediyor, hatırlayın. Ben burayı almadım ama okuyanlar Kur'an'ı bilirler. Bir kısmımız cihada çıksın, bir kısmız geride kalsın diye. Onlar ilim yapsın, dönenlere gerekenleri anlatsın diye. Bunun yanında elbette Resulullah'ın hayatında da neyi görüyoruz biz? Resulullah bir ordu düzenleyip çıktığı zaman kendisi Medine'de olmayacağı için Medine'ye emir atamaktadır. Medine'nin kollanması, oradaki çocukların, kadınların, yaşlıların kontrolü, onların korunması için emir atamakta, bir miktarda seriye bırakmakta. Yani bir miktarda oraya ordu bırakmaktadır. Şimdi bu tür bir salatı ikame etmeyi savaş taktiği desek olur mu? Yani e, salat ile ne ilgisi var deriz o zaman? Yani işte insanlar bir salat ediyor, bir kısmı arkada duruyor, bir kısmı önde duruyor. Hani cephelerde eski böyle tarihi filmlerde var. Ordunun bir kısmı önde eğiliyor, okları çekiyor, ateş ediyor, arkasındakiler bekliyor. Sonra onlar ön tarafa geçiyor, öbürküler ön tarafa geçiyor, öbür, diğerleri öndekiler arkaya kalıyor. Böyle bir taktik mi desek ne alakası var deriz. Ayetler savaş taktiği vermez. Ayetler savaş taktiği verirse bütün dost düşman öğrenmez mi? O zaman o taktik herkes tarafından bilinir, ona göre hareket edilir ki savaş taktiğinden sürer. Nihayetinde her gelen ayet tebliğ ediliyor. Silahlarıyla birlikte salatı ikame ikameden söz ediyor. Ve bir rekat üzerine kurulu salat uygulanıyor orada. Toplamda iki rekat kılınıyor ama bir grup bir rekat, diğer grup bir rekat kılıyor. İki grubun toplamı iki rekat oluyor. İlk başlayanlar secdeden çıkarken diğerleri kıyama durarak ikinci rekatı tamamlamış oluyorlar. Yedincisi ise Allah Nisa suresinin 43. ayetinde mealen: Ey iman edenler! Sarhoş iken ne söylediğinizi bilinceye kadar, cünüb iken yolcu olmanız hariç, gusül abdesti alıncaya kadar salatı ikame etmeyin. Eğer hasta iseniz ve yolculukta iseniz veya sizden biriniz tuvaletten gelmişse veya kadınlara dokunmuş fakat su bulamamışsanız, o takdirde temiz toprağa teyemmüm edin, sonra onu Yüzlerinize ve ellerinize mesh edin. Muhakkak ki Allah günahları affeden, mağfiret edendir diyor. Salat-ı ikame ile ilgili en ilginç ayetlerden birisi de budur. Eğer salat-ı ikame etmeyi, destek, zihinsel ve mali destek, dua veya başka anlamlarda alıp namaz forumdaki bir ibadet biçiminde almaz isek, bu ayet boşluklara kalır. Çünkü ne sarhoş olmanın ne cünüp olmanın, ne yolculuğun, ne de tuvaletten gelmiş olmanın duaya, zihinsel ve mali desteğe hiçbir engeli yoktur. Yani dua etmek için insanın illaki abdest olması şart değil. O anda mevcut haliyle Rabbin huzuruna durabilir isteğini söyleyebilir. Veya bir şey oldu, herhangi bir destek gerekti, o anda ben gideyim de bir işte kusur abdestimi alayım, geleyim de ondan sonra dua, sana bir vereyim, böyle günah olur demesi çok gülüş ve anlamsız olur. Hele bu su bulamamışsanız, topraklı teyemmüm edin hükmü ayrıca bir ilginçlik taşır bu durumda. Düşünsenize, kadınlara dokunmuşsunuz, su da bulamamışsınız, bir fakir görmüşsünüz, mali destekte bulunacaksınız. Eyvah diyorsunuz, cünübüm ben, önce bir teyemmüm edeyim diyorsunuz, su da yok ortaya da nasıl olsa diyorsunuz. Sekizinci ise, Nur suresinin 58. ayetinde mealen, ey müminler, ellerinizin altında bulunan,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 Hüküm ve hikmet sahibi de diyor. Ev halini anlatan bu ayetteki anlatılan, düşünüldüğünde, salatı evde ikame ederken, ev halkının birbirlerine nasıl davranacaklarını anlatmaktır. Bireysel olarak salatını ikame edip dinlenmeye çekilenlerin rahatsız edilmemesi ayette gündeme getiriliyor. Bu ayetin anlamından giderek evde yapılan salatı ikame etmeyi zihinsel ve mali destek çıkmak olarak algılamak çok zor. Allah Resulü'nün hayatından gelen bilgileri reddederler, salat-ı ikameye kendi tanımlarını vermişlerdir. Onların her ne kadar salatın anlamı üzerine, Arap dilinin kökeninde şunlar vardır şeklinde ifadeleri olsa da, bu ifadelerin yeterli delili yoktur. Kaldı ki, Resul'dan gelen bilgilere yanlış, eksik, palavra diyenlerin, kendileri Arapça kelimelere anlam verirken, tarihi kayıtları esas aldıklarını söylemeleri de, ...başlı başına bir çelişki olarak karşımıza çıkar. Yani düşünebiliyor musunuz? Bir taraftan tarihten gelen her şeyi inkar edecek insanlar. işte hadisler yanlıştır diye inkar edecek. Tarihi bilgiler yanlıştır diye inkar edecek. Kur'an temeldir. Başka kitap tanımam, başka kültür tanımam diyecek. Arkasından Kur'an'daki kelimelere anlam verirken... ...Arapların tarihinde bu kelime şöyle kullanılıyordu diyecek. İnsan güler o zaman. Der ki ya inkar ettiğin bir tarihten sen kelimelerin anlamlarını alırken... Nasıl olur da o tarihten gelen diğer bilgileri reddediyorsun? Her bilgi yanlış olamaz, mutlaka birileri doğrudur. Bu doğruları ayırmak zorundasın ve evleri ayırmak zorundasın. Ama sen öyle bir tutun takınıyorsun ki, bir taraftan tarihten gelen her şeyi inkar ediyorsun, diğer taraftan tarihten getirdiğini iddia ettiğin anlamlara göre ayetlere yorum veriyorsun. E bunun temeli yok. Yani bunun tarihi kaydı yok. İşte bu nedenle örnekleyelim, salatın namaz formundaki anlamını reddetmek için siyeri, yani tarihi, hadisleri reddedenler, salata namaz dışındaki anlamları verebilmek için güya Resul devrindeki sözlük anlamlarına iniyorlar. Açıkça sormak lazım o zaman, pardon, hangi kaynaklarla Resul dönemindeki sözlük anlamlarına iniyorsunuz? Hangi kaynaklarla? Hani o kaynakları toplan reddettiniz? Onların bu çelişkileri, söylemlerinin tutarlığı üzerinde ciddi endişeler doğur. Diğer taraftan Müslümanların klasik kültüründen gelen bilgiler ortaya çıkan tüm sapmaları, tartışmaları zaten bize getiriyor. Yani bugün gerçekten böyle işte bilgilenmek ve ilim yapmak için eğer insan geçmişten gelen kültürleri okursa hadis kitapları mı diyorsunuz? Örneklerim. Her hadis neredeyse en ayrıntısına kadar değişik açılardan yani o hadislerle ilgili taraftar olanlar tarafından da o hadislere karşı olanlar tarafından da hadis tarihinde, hadis usulleri çerçevesinde eleştirilmiştir, incelenmiştir, tenkidi yapılmıştır. Fakihlerin görüşleri tek tek ele alınmış, kimi karşı çıkmış, kimi alternatif fikirleri sunmuş, bunlar hepsi tartışılmıştır. Yani geçmişten gelen kültür içerisinde zaten tartışılmayan hiçbir şey yok. Dikkatli okursanız bunu göreceksiniz zaten o dönemlerde sürekli tartışılmıştır. Lehde ve aleyhte bütün tartışmalar yapılmıştır. Bunu okuyanlar görecek zaten ama okumayanlar hiçbir şey yapılmadı zannediyor. Böyle aldığı gibi bir sanki böyle bir kapalı zarf gibi o dönemden bir şeyler geldi. Bu dönemde o kapalı zarf açılıyor. Dedi. Öyle değil. Tam tersine. Bugünkü tartışmalardan daha şiddetli tartışmalarla o gün her kelime, her anlam, her ifade, her hüküm üzerinde en ince ayrıntısına kadar tartışılmıştır. Hatta kılıçlar çekilmiştir. Savaşlar çıkmıştır. Mezhep savaşlar çıkmıştır düşünceler dolayısıyla. Önemli olan bu tartışmaları Kur'an doğrultusunda elden geçirmeyi bilmektir. Evet tartışmalar vardır ama bu tartışmaları Kur'an doğrultusunda elden geçirmeyi bilebilmektir. Tartışmalara taraf olmak değil. Resulden sonra İslam adına hangi düşünceler, hangi ibadet biçimleri üretilmiş, Resul devrinde hangileri yapılmış da daha sonradan hangileri eklenmiş, hangileri hangi yüzyılda Müslümanların hayatına girmiş, bütün bunlar tarih kayıtlarda var zaten. Örneğin Salah'ın ta memluklar zamanında başladığını, örneğin Kandiller'in 2. Selim zamanında başladığını, Osmanlı Sultanı, Mevlid'in zaten Süleyman Çelebi tarafından başladığını, yatırların, türbelerin zaten Farsların ve Türklerin Müslüman olmasından sonra başladığını, tarihi kayıtlar yazıyor zaten. Bir teravi namazının nasıl başladığını, Resulullah'ın kılmadığını, Resul döneminde camide kılınmadığını... Bu şekilde günümüzdeki gibi. Daha sonra işte vefat ettikten sonra Resulullah hatta Hazreti Ömer zamanına kadar kılınmadığını, Hazreti Ömer zamanında kılınmadığını, Ömer'in de ne güzel bit at dediğini tarih kayıtlar söylüyorlar mesela. Bunun gibi birçok şey. Bunun yanında Kur'an'ın incelenmesi noktasında, harekelenmesi noktasında, görüş aylıklarına neden olan hurufu mukatalar ve harekeleme sistemlerinin ortaya koyduğu görüş aylıkları, işte esirinin, üstün okunması, üstünün esre okunması, ötrenin yerinin değişmesi, durakların değişmesi nedeniyle ayetlerdeki farklı anlamların ortaya çıkışı, Şia ve Ehle Sünnet arasında veya hatta Ehle Sünnet'in kendi aralarında hatta Şia'nın kendi aralarındaki mezheplerde bu tür kavgaların olduğunu tek tek ele alan bir tarih var ortaya. İsteyen okur. Amerika yeniden keşfedilmedi. Yani sanki bugün Amerika yeniden keşfedilmiş gibi geçmişteki her şey silip biz Kur'an'ın orijinaline, orijinal anlamlarına sahip olduk diye bir iddia ile çıkıp hiçbir belgeye dayanmadan, hiçbir tarihi veriye dayanmadan böyle bir iddia da olur. Müslümanlar tercihlerde göre değil, belirli şartlandırmalarla bu sapmaları din olarak biliyorlar temelde aslında. Arapların dışındaki Müslüman olan farklı yurttaki kültürler geldikten sonra, Müslümanların kültürüne intikal eden bazı şeyler var. Özellikle Farsların ve Türklerin Müslüman olmasından sonra Arap Müslümanlar ile Türk Müslümanlar ve Fars Müslümanlar arasında geleneksel bir din algısının, geleneksel bir din çatışmasının temeli var. Araplar kendi kültürlerinden gelen Arap gelenek ve örflerini İslam gibi kabul ederken Farslar da aynı şeyi yapmaktadırlar, Türkler de aynı şeyi yapmaktadırlar. Temel öz şuydu, Kur'an'a aykırı olmayan gelenekler esastır. Yani yanlış değildir, alınabilir. İmam-ı Azam'ın temel görüşlerinden bir tanesi. Örtler, dinen delil kabul edilir, ne zaman Kur'an'a aykırı değilse. Aynı şeyi İmam Malik de söylüyor, aynı şeyi İmam Ahmed bin Hanber de söylüyor, aynı şeyi benzeri bir şekilde İmam Şafii de söylüyor. E ne oluyor bu sefer? Herkes güya Kur'an'a aykırı değil diye, Araplar kendi tarihinden gelen gelenekleri, Farslar kendi tarihlerinden gelen gelenekleri, Hristiyan'dan Müslümanlığa geçenler kendi tarihinden gelen gelenekleri, Yahudilikten Müslümanlığa geçenler kendi tarihlerinden gelenekleri, Türkler kendi tarihlerinden gelen gelenekleri, Hindular Müslüman oluyor bugünkü Pakistan, Bangladeş. Onlar kendi tarihinden gelenekleri, Kur'an'a aykırı değil diye yaşamaya devam ettiler ve yaşadıkları hayatı, bildikleri hayatı, o gelenekleri de Kur'an'la birlikte, İslam'la birlikte meslederek işte din bu dediler. Bütün kavga buradan çıktı zaten temelde. Ne zaman? Örneğin Memlukların oluşmasında, Abbasilerin oluşmasında, Osmanlı'nın oluşmasında bütün kavgalar buradan çıktı fakirler arasında. E bunlar zaten tarih kayıtlarda var. Tarsılmış zaten. Günümüzde aklına göre delilsiz, kaynaksız selahat ikameye anlam verenlerin veya selahatın anlamını güya Arap dilinin etomulesinden çıkardıklarını söyleyenlerin fikirlerine karşılık klasik kültürün getirdiği bilgiler daha tutarlıdır. Çünkü günümüzde Yeni anlamlar üretenlerin hiçbir tarihsel dayanağı yoktur, kaynak olarak. Bir taraftan tamamıyla geçmişi inkar ederek, aklını, mantığını, muhakemesini kaynak alarak ayetlerde geçen kelimelere anlam üretirken, diğer taraftan inkar ettiği, Arap tarihinin kökenlerinden salat kelimesine anlam bulduğunu iddia eden bu düşünce yapısı temelde çok terstir. Yani akılcı bir yapı, muhakemeli bir yapı değildir. Siz bir taraftan tamamıyla geçmişi inkar ederek aklınızı, muhakemenizi kaynak kabul edeceksiniz. Ve ayetlerde geçen kelimelere kendi anlayışlarınıza göre anlam üreteceksiniz. Diğer taraftan da inkar ettiğiniz Arap tarihinin kökenlerinden salat kelimesinden anlam bulduğunuzu iddia edeceksiniz. Böyle bir şey olabilir mi? Hiçbir ilim sahibi, hiçbir bilim sahibi bunu kabul etmez. Böyle bir yargı karşısında gülmemek mümkün değil. Salata Namaz formunun dışındaki anlam vermeye çalışanlar kültür inkarcılığı aklın ilahlığına başvurmalarını gündeme getiriyor. Yani onlar ne yapıyor? Kültürleri inkar ederek aklın ilahlığına başvuruyorlar. Düşünseler nasıl bir tezgahın içinde olduklarını görecekler. Ayetlerde geçen vakitler konusu yapılacak ibadet biçiminin önemini vurgulamaktadır. Mesela Cuma suresinde Müslümanların mescitte toplanak verdiği hutbe, Kabe'de putperestlerin yaptığı ıslık çalmak ve el çırpmanın salat ile ifade edilmesi, belirli vakitlerde salatın belirli kurallar çerçevesinde yapıldığına işaret eder. Onun için salata namaz formunun dışındaki anlam verenlerin yaptıkları bütün akıl oyunları yetersiz kalır, Hemersiz kalır. Tarihi verilerin belirttiği husus, sayılan beş vakitte Allah'a karşı özel bir ibadetin yapıldığının, bilinmesidir ve belirtilmesidir. Bu açıdan Rasul'den itibaren gelen yaşam bilgileri daha tutarlıdır. Zaten bu gelen bilgilerde bugüne kadar gelen işte değişik cemaatlerin arasındaki tartışmalarda temelden bir çatışma yoktur. Şekilsel çatışmalar vardır. Onlara da çok fazla girmek istemiyorum. Tarihi verilerden gelen salatı ikame etmeyle ilgili ibadet biçimi toplumumuzda namaz olarak biliniyor. Ancak bu ibadetin namaz olarak bilinmesi İran Anadolu topluluklarına aittir. Diğer toplumlar, Arabistan, Afrika kökenli toplumlar, Yemen kökenli toplumlar namaz ifadesinden çok salat, salah ifadelerini kullanırlar. Kaldı ki zaten salatı ikame için yapılan çağrıda salah ifadesi izati kullanılıyor zaten. Ama Anadolu toplumu, İran toplumu ona namaz demiş olması hatta İran'da bile Arapça konuşanların namaz dememesi, salat demesi, orada sadece Arapça dışında dil kullanan Türklerin, hatta Kürtlerin, hatta ne bileyim Türkiye'deki Arapların, Türkçe konuşan Türkiye'deki Arapların namaz demesi, sadece bir kültür değişiminden, kültürdeki dil gelişiminden ibarettir. Salatın beş vakitte ikame edileceği, vakitleri bildiren ayetlerden Allah Rasulü'nün uygulamalarından çıkarılmaktadır Her ne kadar bazı tarih rivayetlerde selahat ikame üç vakitte yapıldı denilse de asıl itibariyle selahatın beş vakitte yapılması söz konusudur. Seferi yani yolculuk, savaş gibi durumlarda selahatın üç vakitte indirilebileceği üzerinde bilgiler var tarihten gelen. Geçmişteki fakihler bu konuda farklı fikirler ile sürmüşlerdir. Fakihlerden Ehl-i tarafında olanlar beş vakitte üç vakitte yerine getirmeyi öne çıkardılar. Ali'nin Muaviye ile sürtüşmesinden ve sonuçta Muaviye'nin kazanmasından sonra kendilerine sürekli cihatta gören ehli şia seferi hükmünü uyguluyor. Hala uyguluyor. Dikkatinizle çekiyorum. Resul'den gelen rivayetlere göre hem ehli sünnette hem ehli şia'da var. Resul'den gelen rivayetlere göre seferilikte üç vakitte kılınabileceği namazın ifade ediliyor. Bu ifadeden giderek ehl kendini Hz. Ali'nin hilafetinden uzaklaştırıldığı andan itibaren kendisini seferi olarak kabul etmiştir. Yani sürekli bir cihad içindedir, seferilik içindedir. Bu uygulamayı da artık bir yaşam biçimi haline getirmişlerdir. ehl Sünnet'in mezheplerinden bazıları da seferi, savaş durumlarında üç vakitte selahatın ikamesini fıkıh olarak ortaya koymuşlardır, hükmemişlerdir. Nisa suresinin 102. ayetinden giderek en az rekat sayısının iki olduğu görüşü hakimdir. Ancak Resulün uygulamalarına yönelik gelen haberlerden giderek, Medine devrinin ilk dönemlerinde iki rekat olan Salat-ı İkâme'nin, öğleyin ikindi ve yatsıda dörde çıkarıldığı Medine'de akşamın üç rekat kılındığına yöneliktir. Bunlar tarihi bilgilerden gelen eklemelerle ifade edilmiştir. Böylece sabah iki, öğle dört, ikindi dört, akşam üç, yaslı dört olarak tarihte genellik kazanmıştır. Bu yönde ehli şiha ve ehli sönül arasında genelde bir ittifak vardır. Sadece üç vakitle 5 beş vakit arasında ittifak ayrıca. Ama onlar da zaten beşi kabul eder ama üç vakitte kadar ayrı bir konu. Namazın kılınış biçimiyle ilgili olarak tekbir, kıyam, Kur'an okumak, rükû, sucud, tayyat gibi esaslar salatı ikametme etmede öne çıkarılan esaslar. Tarihten gelen bilgilerde. Tekbir, Allah'ı büyükleyerek salata başlamayı, kıyam ayakta durmayı, Kur'an okumak ayakta Kur'an okumayı, rükû Allah'ın huzurunda eğilmeyi, secde Rabb'in huzurunda yerlere kapanmayı veya alnı yere sürmeyi, hayyat ise oturarak Rabb'e dua etme isimdeler. Salat-ı ikame'den önce bedensel temizlik, küpleye dönmek, salat ikameye niyet etmek gibi hazırlıkların yerine getirilmesi salat konusuna dahil edilmiştir. Maide suresinin 6. ayetine göre mealen, Ey iman edenler! salat ikameye kalktığınız zaman yüzlerinizi, dirseklerinize kadar, ellerinizi, başlarınıza, mesedip, topuklarına kadar ayaklarınızı yıkayın veya işte mesedin. Eğer cünüp oldunuz ise boy abdesti alın. Hasta yahut yazılıp halinde bulunursanız, yahut biriniz tuvaletten gelirse yahut da kadınlara dokunmuşsanız ve bu hallerde de su bulamamışsanız temiz toprakla teyemmüm edinde yüzünüzü ellerinizi onunla mesedin Allah size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez. Fakat sizi tertemiz kılmak ve size nimetini tamamlamak ister. Bunu ki şükredersiniz. Ve Nisa Suresi'nin 43. ayetine göre mealen: Ey iman edenler, sarhoş iken ne söyleyeceğinizi bilinceye kadar cünüp yahut yolcu olmanız hariç, kusur adresini alıncaya kadar selahat ikame etmeyin. Eğer hasta iseniz veya yolculukta iseniz veya sizden biriniz tuvaletten gelmişse veya kadınlara dokunmuş fakat su bulamamışsanız o takdirde temiz toprağa teammüm edin, sonra onu yüzlerinize ve ellerinize mesedin. Muhakkak ki Allah günahları affeden, mağfiret edendir. İfadeleri doğrultusunda bedensel temizliği ayrıca sarış iken salata yaklaşmayın ifadesiyle de beyinsel açıdan dinç, bilinçli olmayı, yani hem bedenen hem de aklen temiz olmayı esas almıştır bu ayetlerin özünde. Hani toplu olarak salatı ikame etme noktasında topluma çıkacakların temizlenerek şuurlu ve bilinçli toplum içine girmeleri düşünülse de, ayetler toplum içine çıkma değil, herhalde bedensel temizliği, Şuurlu, bilinçli olmayı yöne çıkarmaktadır. Yani her halde ister toplum içine çıksın, isterse bireysel davranıştır. Temizlenmiş, arınmış kadın veya erkek, tesettür kuralları dolusunda Rabbin huzuruna, salat için bireysel veya toplumsal olarak kendilerini hazır hale getirmeleri istenmiştir. Rasulden gelen rivayetlerdeki, Rasulün salata hazırlanışını okuyanlar hayretler içinde kalır. Tertemiz yıkanan, giyinen, kokular sürünen, saçlarını tarayıp yağlayan, sanki önemli bir toplantıya katılacakmış gibi kendine bakan bir insandı Resul. Hani bugün toplumumuzda Müslüman Anadolu erkeklerinin yadırgadıkları bir tipleme vardır. Kendilerinden manikür, pedikür, saç bakımı, sakal bakımı yapıp kokular sürünerek ortaya çıkan erkeklere Anadolu'nun Müslüman erkeği pek normal bakmaz. Erkek adam bu kadar süslenmez der. Herhalde böyle diyenler Rasul'ü görselerdi dinlerini değiştirirlerdi. Çünkü Rasul tarihi rivayetlerdeki gelen bilgilere bakıldığı zaman Rasul çok bakımlı bir insandı. Yani erkek olarak çok kendisine bakan ve bakımlı bir insandı. Rasul salatı ı hazırlanırken çok önemli bir toplantıya, görüşmeye hazırlanır gibi hazırlanıyordu. Bugünkü mantığa baktığımız zaman. Çünkü Salat gerçekten çok özel, çok önemli bir buluşmaydı. Bugün bazı Müslüman kardeşlerimizin namaz yatıp kalkmaktan ibaret değildi dediği anlamda gerçekten öyleydi. O yatıp kalkmaktan ibaret değildi. O bir buluşmaydı. Bireysel veya toplumsal olarak. Birlikte veya birey olarak. Bakara suresinin 142-153. ayetleri mealen bize bazı konuları açıklar. Yani 142'den başlıyor 153. ayete kadar. Şöyle ki, İnsanlardan beyinsiz takımı, bunları bulundukları kıbleden çevren nedir diyeceklerdir. De ki: Doğu da batı da Allah'ındır. O dilediği kimseyi doğru bir yola çıkarır. İşte böyle. Sizi bütün insanlar üzerine adalet örneği, hak şahitleri olasınız. Resulü de sizin üzerinize şahit olsun diye doğru bir yola çıkarıp ortada yürüyen bir toplum yaptı. Sana önceden durduğun Kabe'yi küpre yapmamanızda yalnız rasullerin izinde girecekleri iki ökçesi üzerinde geri döneceklerden ayıt etmemiz içindir. Elbette o, Allah'ın doğru yola ilettiği kimselerden başkasına mutlaka ağır gelecekti. Allah imanınızı zayir edecek değildir. Allah insanlara karşı çok şefkatli ve merhametlidir. Gerçekten... Yüzünün gökyüzünde aranıp durduğunu görüyoruz. Artık gönlünü ferah tut. Seni hoşnut olacağın bir kıbleye yönelteceğiz. Haydi yüzünüzü mescidi harama doğru çevir. Siz de ey insanlar, nerede bulunursanız yüzünüzü o yana doğru çeviriniz. Kendilerine kitap verilmiş olanlar da şüphesiz onun Rablerinden gelen bir gerçek olduğunu kesinlikle bilirler. Allah onların yaptıklarından ve yapacaklarından habersiz değildir. Andolsun ki sen o kitap verilmiş olanlara her türlü delili getirsen yine senin kıblene uymazlar. Sen de onların kıblesine uymazsın. Bir kısmı diğer bir kısmının kıblesine de uymuyor. Andolsun ki sana gelen bunca ilmin arkasından tutup onların arzularına uyacak olursan o takdirde sen de mutlaka haksızlık yapanlardan olursun. Kendilerine kitap verdiğimiz toplumların alimleri, Resulü, Oğullarını tanır gibi tanırlar. Böyleyken işlerinden bir takımı, gerçeği bile bile gizlerler. O gerçek Rabbindendir. Artık sakın şüpheye düşenlerden olma. Her birinin bir yönelişi vardır. O, ona yönelir. Haydi, hep hayırlara koşun, yarışın. Her nerede olursanız olun, Allah sizi toplar, bir araya getirir. Şüphesiz ki Allah her şeye gücü yetendir. Her nereden yola çıkarsan, Hemen yüzünü mescidi harama doğru çevir. Şüphesiz bu Rabbinden gelen bir gerçektir. Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. Her nereden yola çıkarsan yüzünü mescidi harama doğru çevir. Ve her nerede olursanız yüzünüzü ona doğru çevirin ki insanlar için aleyhinize bir delil olmasın. Ancak işlerinden haksızlık edenler başka. Siz de onlardan korkmayın. Benden korkun ki ve hem üzerinizdeki nimetini tamamlayayım hem de bu sayede doğru yola eresiniz. Nitekim içinizden size ayetlerimizi okuyan, sizi tertemiz yapan, size kitap ve hikmet öğreten ve size bilmediğiniz şeyleri öğreten sizden bir elçi gönderdik. O halde anın beni anayım sizi. Bana şükredin, nankörlük etmeyin ey iman edenler. Sabır ve salat ile yardım isteyin. Şüphe yok ki Allah sabredenlerle Beraberdir denilmektedir. Tarihi rivayetlere göre Müslümanlar Medine'ye gelip Yahudilerle, Putperestlerle birlikte devlet kurunca kendilerine kitap gönderilen toplumlar gibi salatlarında yüzlerini Mescidül ül Aksa'ya çeviriyorlar. Bu durum Yahudileri sevindirirken Kabe'yi Allah'ın evi olarak bilen Müslümanları ve Putperestleri üzmüştü. Mekke müşrikleri Kabe'ye ayrı bir değer veriyorlardı. Resulün ve arkadaşlarının Mekke'yi terk edişleri, salatlarında yönlerini Mescid-i Aksa'ya yani Kudüs yönüne çevirmeleri sanki Kabe'ye sırtlarını dönmüş sayılmaktaydı. O nedenle putperestler Muhammed Kabe'yi terk etti, Kabe'ye sırtını döndü, propagandasını yapmaya başladılar. Bu durum Müslüman olan Mekkelileri çok üzmüştü. Bir taraftan Yahudilerin Muhammed'e Muhammed yeni bir din getirse ne olur? O da bizim gibi Kıblemize dönüyor demeleri, diğer taraftan, Kutperestler tarafından Muhammed Kabe'yi unuttu, arkasına aldı, sırtını döndü demeleri, sosyolojik ve psikolojik açıdan Müslümanları perişan etmişti. Onun için onlar, Salat öncesi Mekke'ye doğru özlemle yöneliyorlar ama Salat'ı ikame etme sırasında yönlerini Kudüs'e doğru döndürüyorlardı. Bir gün, bir gün, Müslümanlar bu psikoloji içinde, mescitte toplu salat ederlerken o ayetler geldi. Ayetle birlikte salat halindeyken yüzlerini Mekke'ye doğru döndürdüler. Bu olaydan sonra Medine Devleti'nin kuruluşunda bulunan putperest Arapların, Muhammed bizi tercih etti, Kabe'yi tercih etti diye daha çok yakınlık duydukları, Yahudiler ise Muhammed'i Müslümanları döneklik ya suçladıkları belirtilmektedir. Tarih rivayetlere dikkat etmeyen bazı Müslümanların kıbleyi farklı olgularla tarif ettikleri görülmektedir. Kıble'nin selat ile ilgisi olmadığı bilakis bireysel toplumsal olarak siyasi bilinçlenmenin olduğunu vurgulamaktadırlar. Bu görüşlerin de elbette haklılık payları var. Zaten kıbleye yönelişin toplu salat sırasında yerine getirilmesi, arkasından her nerede olursanız olunsun, yüzlerin Kabe'ye döndürülmesi, her yönden yönelişin gerçekleşmesi doğrusundadır. Kaldı ki zaten ayetlerde Allah şekilsel yönelişe işaret ederek doğuya ve batıya yönelmenin, yani dünyanın herhangi bir yönüne yönelerek salat etmenin asıl olmadığını, gerçek yönelişinin, hak ve adalete doğru olduğunu belirtmektedir. Yani Allah, şekilsel yönelmede vurgulanan eylemin sadece şekilsel kalmasını değil, aynı zamanda bilgi ve bilinçlenmede de idrak edilmesi gereken bir olay olduğunu açıklamaktadır. Müslümanların Kabe'ye yönelmelerinin ardından, Müslümanlar ile Yahudiler arasında çıkan söz düelliyoları dikkate alınırsa kıble tayini önemli bir konudur. Tabi, Sadece şekilsel kıpla tayini hiçbir şey ifade etmeyecektir. Nitekim bugün Müslümanlar şekilsel olarak salatlarında Kabe'ye yönelseler de gerçek kıbleleri ya Washington ya da Moskova'dır. Bireysel ve toplumsal bilinçlenmeleri Kabe doğrusunda yapmamaktadırlar. Eğer Bakara suresinde anlatılan ayetlere göre kıblelerini Kabe'ye yönetmişler, salatlarında bu bilinci idrak etmiş olsalardı, Müslümanların Amerika ile Avrupa ile siyasi, ekonomik, kültürel, ideolojik, toplumsal ilişkileri bu şekilde olmaz. Allah'ın evini esas alarak hak ve adalet ilkeleri doğrusunda bir ümmet yani bir toplum olurlar. Aslında ayetlerde öyle demiyor mu? Yani sadece şekilsel olarak Kabe'ye dönülmesi söylenmiyor. Ne diyor? Hak ve adalet ilkeleri doğrusunda ona yöneliş esastır diyor aslında Müslümanların her gün yaptıkları bireysel ve toplumsal salatlarında bu bilinci itirak etmiş olsalardı, yani düşünün, beş vakit siz küpleye dönüyorsunuz, bu dönüş amacının Allah'ın ortaya koyduğu hak ve adaleti ayakta tutma yönünde bir yönelme olarak, Kabe'ye doğru döndüğünüzün bilincini taşıyor olsaydı Müslümanlar, örnekleyelim, yani, böyle olsaydı, bu bilinçte olsaydı, beş vakit Şimdi bu acıyı hissedeceklerdi. Neden? Çünkü bugün şekilsiz olarak Kabe'ye dönüyorlar ama gerçek kübleleri Washington, Avrupa ve Moskova olarak karşımıza çıkıyor. Gerçekten bu acıyı düşünselerdi, bu yönelişteki esas şeklin ötesinde de bilinçli bir yönelmenin hak ve adalete yönelik Allah'ın ortaya koyduğu hak ve adalete yönelik bir bilinçli yönelmenin küblenin içerisinde var olduğunu ayetin içeriğinden anlamış olsalardı, Bugün Müslümanlar beş vakit yaşadıkları bu acının karşısında en kısa zamanda Washington'u, Avrupa'yı ve Moskova'yı terk ederlerdi. Bu kıblelerini terk ederlerdi. Müslümanlar her şeyin özünü kaybettikleri gibi kıblelerinin de özünü kaybetmişlerdir. Halbuki Allah onlara her gün beş vakitte bu gerçeği itirak ettirmek için selahat ikame sırasında, kıblelerini değiştirmiştir. Ayetin nüzul sebebi bile, nüzul anı bile etkilidir ve önemlidir. Stratejiktir ya, salat anında dönülüyor. Dikkatinizi çekiyorum. Öyle bir dönüş yapılıyor ki arkasından Yahudilerle olan çıkan kavgada, bu dönüşten dolayı. Arkasından Medine devletini kurulurken var olan putperestler ve Arabistan'da meydana gelen, bu dönüş nedeniyle meydana gelen Araplar arasındaki infialde o dönüşün şekilden öte ne tür bir bilinç, ne tür bir bilinçlenme olduğunu ortaya koyuyor. Ama bugün bu bilinçlenme yok. Normal meşgale içinde olayı itirak edemeseler de, örnekleyelim insanlar, dikkat edin çünkü normal, işte işinde, gücünde, yemede, içmede, gezmede, tozmada, böyle bir... Kıble tayininin bilgi ve bilincini o an kaybetseler de insanlar şekilsel olarak salatlarında kıbleye döndüklerinde hemen bu Allah'ın ayetlerini hatırlayarak hangi anlamda kıbleye döndüklerini, hangi anlamda Kabe'ye döndüklerini anlamaları gerekiyordu. Tabii ne zaman Kur'an'daki bu ayetleri bilirlerse kıbleye niçin çevrildiğini idrak ederlerse bilinçli bir şekilde ama şu anda bunlardan habersiz. Müslümanları Kur'an'dan uzaklaştıran geçmişin mezhepleri, tarikatları, cemaatleri ve yöneticileri Müslümanların aklını, muhakemesini, bilincini mezara gömdüler. Ellerine sadece şekilsel bir kıble verdiler Müslümanlara. Gelirler. Sadece şekilsel bir kıble. Şimdi müftülükte bazı insanlar Eski tarihi mescitlerin veya eski tarihi camilerin kıblelerini yeni teknolojik şeylerle tam Kabe'ye isabet ediyor mu etmiyor diye bunun kavgasını veriyorlar. Geçenlerde bir programı izledim. Neyin kavgasını veriyorsunuz? Oradaki kıblenin ne anlama geldiğinden bile haberiniz yok. Yok tam böyle tutuyor mu tutmuyor mu diye mevcut teknolojik imkanlarla tek tek camileri kontrol ediyorlarmış mescitleri. Nereye düşürdüler bakın bilerek ve isteyerek düşürüyorlar bu hale. Ama kafaları Avrupa'da, kafaları Washington'da. Kıbleler Düşünsenize dün Medine'de Kudüs'e hayır deyip Kabe'ye doğru yönelenler gibi Müslümanlar bugün de Moskova'ya, Washington'a, Londra'ya, Paris'e, Roma'ya, Berlin'e hayır deyip Mekke'ye dönselerdi ve niye döndüklerinin bilinçlerinde olsalardı anlamlı olmaz mıydı? Yer yerinden sarsılmaz mıydı? Üstelik dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar bunu yapsalardı bir şamar gibi Müslümanların yönelişi Müslümanları sömürenlerin suratına çarpmaz mıydı? Ama bugün görünen nedir? Müslümanlar şekilsel olarak Kabe'ye dönmüşler ama akılları, muhakemeleri, kalpleri Kabe'de değil Avrupa'da, Amerika'da, Rusya'da. Bakın işte Suriye'de olaylar var, savaş var. Savaşı çıkaran kim? Savaşı çıkaran Amerika. Savaşı çıkaran Avrupa. İnsanlar kaçıyor. Nereye? Avrupa'ya kaçıyor. Ya ülkenizi işgal edenler onlar. Başınıza savaşı patlatanlar onlar. Memleketinizi ele geçirmek için gelip de oradaki değişik grupları sponsor edenler onlar. Sen şimdi kendi memleketin işgal edilirken niçin onların memleketine gidiyorsun? Niçin onlara... El açıp divan duruyorsun. Niçin onlara yalvar yakar oluyorsun? Desene ne işiniz var benim memleketimde diye. Geçen de bir hesap yapıyorum. 2 milyon insan gitmiş. Bakınız. 2 milyon. Belki daha fazla. Yuvarlak rakam. 2 milyon. Ben şimdi bir hesap ediyorum. Aile olarak 2 milyon insanı 5 nüfusuna göre ayarlarsan ne yapar? 2 milyon. 2 milyonun içerisinde 5'e böldüğün zaman 400.000 yapar. Yani 400 bin rüşt olmuş erkek ve kadın vardır. Bu 400 binin içerisindeki erkekleri ayırdığın zaman en az 100 bin ne çıkar? Ülkesini savunacak asker çıkar. En az 100 bin. Ama bunlar ne yapıyor şimdi? Ülkelerini, evlerini, işlerini, köylerini, kasabalarını terk etmişler. Avrupa kapılarında dileniyorlar. Bizi alın diye. Kendilerini ülkelerinden kovanlara, kendilerini ülkelerinden çıkaranlara bunu diyorlar. Çünkü kıbleleri şekilsel anlamıyorlar. Mesela. Bugün biz de Meclinedeki Müslümanlar gibi özlemle Yahudilerin, Hristiyanların kıblesinden ayrılıp kendi kıblemimize dönmemizin bilgisini, bilincini her salatımızda idrak ederek hasretle içimiz yanarak yaşamımıza sokmuş olsaydık ve soksaydık ve soksak Müslümanların bugünkü durumdan kurtulmaları daha çabuk olmaz mıydı? Ama Müslümanlar bu işin kolayını bulmuşlar. Ayetlerin özünü anlamaktan uzak salata Kıble şart değildir, salat zaten namaz da değildir deyip demokratik, layık kıblelerini Moskova'ya, Amerika'ya, Avrupa'ya döndürenlerden oluvermişlerdir. Zaten bu türlere göre kıbleyi Kabe'ye çevirmek, yüzümüzü Araplara çevirmek manasındadır. Bir de ırkçılık damarımız ortaya çıkar, efendim Türkler niye Araplara yüzünü çevirsin ki der. Ve derler ki asla buna razı olamayız. Böylece ırkçılığın, kibrin, batıya uşaklığın kapısı kapanmayacak şekilde kalplerinde açılarak kıblelerini Allah'ın evinden uzak tutmuşlar ve kıblelerini Hristiyanlara ve Yahudilere çevirmişlerdir. Halbuki Güya inandıklarını söyledikleri Allah onların kıblesini kendilerini kendine yöneltmekte, huzurunda durdukları evi olarak simgelediği mekanı göstermekte ve bu durumu her gün beş vakit hatırlamalarını istemektedir. Putperestlerin bile akıl dedikleri bir şey var. Diyorlardı ki onlar, biz putlara tapmıyoruz diyorlar. Biz onların simgeledikleri özlere tapıyoruz diyorlar. O özü yaşıyoruz diyorlar. Mesela Türkiye'de de öyle demiyor mu örneklerim? Mustafa Kemal'in heykelinin karşısında toplanıp bilinçlerini sergileyenler heykele mi tapıyorlar? Siz onlara heykele tapıyorsunuz dediğin zaman... Ne münasebe. Biz heykele tapmıyoruz. Mustafa Kemal'i bizim için put değildir. Biz onun gösterdiği idale, ortaya koyduğu bilince inanıyoruz. Biz Kemalizme inanıyoruz. Onu yad etmek için buraya geliyoruz diyorlar. Onlar heykelin karşısında inandıkları Kemalizm için yaşamlarını nasıl feda edeceklerini dünya aleme gösteriyorlar. Kabe bir şekildir ve bir cisimdir. Allah o şekle, o cisme Müslümanları döndürürken hedefini belirtmiştir. Allah'ın katında o cismin, o şeklin bir anlamı yok ama ayetlerinde o özü belirtmiştir. Sizin yönünüzü şeklen doğuya batıya çevirmeniz önemli değildir. Önemli olan bu şekli dönüşün ardından hakka, adalete, Allah'ın koyduğu ilke ve kurallara dönmenizdir. Rabbinizin çağrısında buluşmanızdır. Her gün beş vakitte yapılan salatlarda bunu anladık mı, anlamadık mı? Bu sorgunun testinden geçiyoruz aslında. Kupleye namaz kılmak için döndüğümüzde gerçekten niçin döndüğümüzün bilincinde miyiz, değil miyiz? Gerçekten kalbimiz tam tersine Moskova'da mı, Berlin'de mi, Londra'da mı, Washington'da mı? Bedenimiz Kabe'ye dönerken aklımız, kalbimiz nereye dönmüştür? Çelişki var mıdır, yok mudur? İşte bunun testini yapıyoruz. Bunu anladığımız gün, şekilsel döndüğümüz şeyi bilgi ve bilinçle, aklımızla da, kalbimizle de, Birincimizle de Kabe'ye doğru döndüğümüz gün, sırtımızı Roma'ya, sırtımızı Paris'e, sırtımızı Moskova'ya, sırtımızı Londra'ya, Berlin'e ve Washington'a dönmüş olacağız. Ama şu anda bedenimiz şeklen Kabe'ye dönük ama aklımız, yüzümüz, hedeflerimiz, ideallerimiz, düşüncelerimiz, kalbimiz tam tersinde. İşte bu test ediliyor. Kitabınız i̇şte geliyor. Beş vakit. Beş vakit test edilir. Tabi bu bilincin oluşabilmesi için, Kur'an'la bilgilerimizi temizlersek, bilincimizi oluşturursak, ortaya çıkacağını, değilse şekilsel olarak döndük ama, ayetlerden haberimiz yoksa, oradaki bilinçten haberimiz yoksa, o ayet indikten sonra, Medine'de meydana gelen, Arabistan'da meydana gelen, Yahudiler, Hristiyanlar ve Müslümanlar arasında, putperestler arasında meydana gelen fikirsel dalgalanmaları, siyasi dalgalanmaları ve söylemleri ve tartışmaları, tarihin içinde gömüp de oradan o tartışmaların özünü bugün kendimiz hissetmezsek elbette bedensel olarak döneriz ama duygularla kıblelerimiz farklı farklıdır. İşte bu ayetlerden haberdar olmak. Aynı saftaki bütün kalplerin kıblesi başka yönüdür. Bugün mescitlere gittiğiniz zaman, diyelim ki tamamıyla dolduğunu farz edin. Saflarda Müslümanlar yan yana durmuş, Bedensel olarak Kabe'ye dönmüşler ama onların kalplerindeki, onların bilinçlerindeki, onların akıllarındaki kıblelerinin kiminin Moskova, kiminin Washington, kiminin Londra, kiminin Berlin, kiminin Paris, kiminin Roma, kiminin Anadkabir olduğunu göreceksiniz. İşte o zaman gerçek yöneliş, hak ve adalete değil, Allah'a değil, Allah'ın yoluna değil, gerçek yönelişler, kalpler nereyse orayadır. Evet, bugün sunumumuzu burada bitirelim. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Allah'a emanet olun diyor. Selamün Aleyküm diyor.